Allahü Teâlâ Fî Kitâbî'l-Azîz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhel-lezîne âmenutte kullâhe vel tenzu nefsumâ kaddemet bi gadim ve te kullâh İnneallâhe habibun bimâ te amelû Ey aşk-ı Ey Rabbül âlemîni dilleriyle tevhî eden, gönülleriyle Allah'a seven ve Hakk'a inanan onun sevgili Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyden ziyade severek imanını kemale kediren Hakk'ın cemmesine talip, rızasına ragip, cemaline aşık kolunda. Bu Sure-i e sureyi Haşır'dır. Bunun sonunda 3 ayet-i kerime vardır ki bunu ezbermeniz lazımdır. Ve sabahta ve akşamda okumak herhalde bizlerin menfaatı ikzasıdır Çünkü Resul Aleyhisselatü Vesselam bu Sure-i Celil'in Akşam namazından sonra ve sabah namazından sonra okurlar ili. Bir kimse akşam namazından sonra Resul-i sure okusa, yani okusa, sabaha kadar o kimseye ölüm ilişse, imanını göçmesi muhakkaktır. Yine sabahleyin okusa, akşama kadar kendisine eceli ilişse, imanlı göçer. İstanbul'da camilerde sabah namazından sonra ekseri, bütün camilerde okurlar. Bismillahirrahmanirrahim. lezzilâ ilâhe illâhu âlimin ve yübü resulâde ve rahmânirrahîm ilâ ahiret. Fakat akşam namazında okumuyorlar nedense. Adedilmemişler orada. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hüvallâhüllezî yani Suriye Haşrı'da hüvallâhüllezî la ilâhe hüvallâhü'dan yani aşasını akşam namazından sonra ve sabah namazından sonra okurlar gibi. Buna rağib ol, buna daim ol. Devam et. Yani oku Resulün yaptığı işleri yap ki falaha ve saadete giresin. İşte bir şey mi sana? Bunu da e, menfaatlarından bir tanesidir. Yüz bin menfaattan birini söyledik. Hatta sana bak, istidadına göre, senin Allah'a karşı kulluğuna, Peygamber'e karşı ümmetine göre, senin istidadına göre sana bu sureti, bu sureyi cegi, ecziyle senin mevzu edecek. Senin makamı, uliyayı yükseltecek. Senin aşkına, senin şirkine, senin züktüne, senin abdiyetine bağlıdır. Ağzını tathir et, mideni tathir et, temizle yani. Tathir, tathirat, imanın yarısıdır. Bundan maksadımız haram yeme, haram çiğneme, ağzını kötü işlere kullanma. Gıybetti, laf götürüp getirmekti, cemiyeti dağıtmaktı, yalan söylemekti, hatırı yıkmaktı, gönül yıkmaktı, yüze karşı konuşup, insanın kalbini kırdığı gibi arkasından konuşarak bunun kalbini kırmaktı, bunları terk eyle. Ağzını tafhiret, Zikrullah hele ve Kur'an ile ağzını süsle. Yakın bir zamanda bu süslemenin mükafatını göreceksin. Seni de beni karanlık bir kabir payacaklar. Kabir karanlığına Kur'anın nuru kâfidir. Tefih nuru kâfidir, Zikrullah kâfidir. Zikrullah olmayınca kabir karanlıkta olur. Kabirde karanlık olur. Mahşerde gene karanlık olur. Birileri tafhiret, helal dokmaya Allah'ın helal dokterindenyle, helaldan kazan, helala sal. Dom ceti yemeyen, şarap içmeyen bir adam haramdan kazansa, haram yese, aynı günahlara sahip olur yani. İstediği kadar kıvrıcık edelim, sağ kolun gidesin. Madem ki insan hakkı vardır arada, aynı günaha sahip olur. Onun Avan kul hakkından kaçınırız, kafir hakkından kaçınırız. Allah'tan korkarak bunlara el sürmeyiniz. Hayvan hakkından kaçınırız. Kendinizi bunlardan hikaye edin ve kurtarırız. Kiminden aldınsa götür, Aldığının götür, ver. Veremezsen git, ifadeyi meramez şöyle itiraf et zünub et, ödeyeceğim de. İçim de söyleyeceksin de böyle, Uyu şeyleri değil, yutturmaca değil. Zamanımızda yutturmaca yapıyorlar. Hakkını bana helal et. Niye sana helal etmeyeyim? Neymiş o kim sebebi? Onu söyleyeceksin. Ben seni parana almıştım vaktiyle, vermemiştim. Borcu almıştım, vermemiştim, salmıştım, etmiştim. Bunu bana helal ediyorsun yahut ödeyeyim mi diyeceksin, ödeyeyim. Ödemek lazım zaten. Zaten cillede düşersin ödemezse. Müminler azizdir. Mümin mümine karşılıklı olabilir ama mümin azizdir. Allah'ın izzetiyle, Resulullah'ın izzetiyle aziz olmuş. Allah bizi bu izzetten ayırmasın. Aa. Her kim ki Hazreti Allah'tan Hazreti Muhammed'den ayırdı o adam zehir oldu. Aynı isten söyleyeceksin ben senin hakkına böyle kecal yaptım diye. Vurdunsa eğer vurdunsa yananını vuracaksın. Sen de bana bir tane vur diyeceksin. Hani biliyorsun ya işittin, söyledik. Duymuşundur. Allah Resulü dedi ki, benden sonra neydi gelseydi, peygamber gelseydi, Ömer ibn-i dedi. Ama ben son peygamberim, benden sonra peygamber gelmez. Hatem-i benim. İşte bu Ömer ibn-i Hattab, bunlar da kişi bunlar, aşere-i mübeşşaveden. Yani dünyada tepsi olmuş, beşavet verilmiş. Ne yaparsanız yapın, cennete gireceksiniz diye. Cemletin iptahlarını dünya yüzüne Allah vermiş ellerine. Bundan 10 kişi, Ebu Bekir, Ömer, Osmano Ali, Sa'ad ve Sa'id ve Abdurrahman, ve Afgüveyn, Mücerrah, Talha ve Zübeyir, Rıdvanullahi Teala aleyhim ve Ne yaparsanız yapın rettirsiniz diyor Cenab-ı Hakk. Ellerine şey verilmiş bunlara, berat verilmiş. İşte bu Hazreti Ömer sormuş kölesine bir gün sana bir gayrı hak vurdun mu diye. Vurmadın ya, ama kulağıma çektin demiş. Kuvvetliçe kulağıma çektin. Bir gayrı hak mıydı, bir gayrı hak dedin önne oturmuş sen de benim kulağıma eli 20 benim ama dikkat et benim çekimden ziyade çekme, zalim olursun demiş benim çekeyim kadar çek çünkü zulümle adil arasında kılgar bir fark vardı Kaydımı mı zulme gider Allah muhafaza buyursun Allah zalimlere yardımcı değil. Allah'ın düşmanı en büyük düşmanı zalimlerdir beşeriyeti, insaniyeti inletenler, zulüm görevliliği kafir olan. Hristiyanı da ola, Yahudi ola, Yahudini ola kafir olur. Zulüm gördün mü? O kafir ile Allah arasında perde yoktur. Onun ahu eline hakar ağız olunur. Zalim de mümin olsa, müslüman olsa Allah intikabı ondan alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani Kulağınıza kalsın, unutmayınız. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Buraya geldin, bir şey öğren, öğrene git. Geldin, oturdun, kalktın, gittin, böyle olmasın iş. Kendini ver Allah'a. Yevmi kıyamette iki kimsenin hasnıyım. Kim biliyor Bunu. Allah'ın Resulü 18 bin aleme rahmet olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İki kimsenin hasmıyım. Bir tanesi bir gayri hak karısına, ailesine eziyet cefa eder. Bir gayri hak. İkincisi gayrimüslimen bir gayri hak eziyet eder. Onların hakkını ben ondan soracağım diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bubalarımız vaktiyle bak dikkatli görürseniz. Gayrimüslimlere reaya tabir ederlerdi. Reaya ne demek? Hakkına riayet edilen. Bir mümin bir müminin hakkını gasp etse, yavru bu kıyamette bunun çaresi vardır. Çalan adamın ibadetini alırlar, çalmana verirler. Yokmuş ibadeti. Çalmanın günahını alırlar, çalana yüklerler. Bir çaresi var. Kafirin ahta yok yoktur. Olmayınca mümin imanına sarılır. Çok dikkat etmek lazımdır. Efendim, 5 beş, beş lirası ayar en ver? Neden bahsediyorsun? Bir zerreden bahsediyorum ben. Sen 5 radan bahsediyorsun ben bir zerreden. Çünkü bana vakti Habeş'in deriyiminde hemen ya yara ya hayran yara. İster zerre kadar hayır, ister zerre kadar şer. Yani hayırlı olanı güzel amel demek. Şerden olan çirkin amel demek. Yapan yaptığın cezasını, mükafatını. Hayır yaptığın zaman mükafatını, şer yaptığın cezanı göreceksin. Kurtuluş yok. Her azaya sorulur. Ağzına sorulmaz. Estaizu billah. Bak isterdim tercümele referen. Kur'an öğrenmesi tercüme Kur ederim ama söyleyeyim sana yedin. Sure-i Yasin'de. El yevme nehtimu ala efvahih ve tükellimna eylihim ve teşhedü erculuhum bi makani yeksibun. Manası denizden bir katire, şemsten bir zerre. Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz. Ayakları şahit tutarız. Yaptıklarınızdan diyor Hazreti Allah. Tercümeye bakın be. Gene bütün azayi cevari senin aleyhine şahadet eder. Benim aleyhime şahadet eder. Yahut iyiliğime şahadet eder. Şu oturduğun yer senin aleyhine yahut aleyhine şahadet edecek. Bulunduğun yer, bulunduğun mökü, ticaret ettiğin ticaret hanen, hanem, evin, dolaştığın yollar. Cünüp bastığınızda taşlar üzerine, taşlar senin aleyhinde şahadet edecekler. Üzerime cenabet bastı yahut ya. Sana bana göre cünüplük eşiyle temas yahut rüyasının azmasıyla... Makamlı değil, söyleyemem başka türlü anlıyorsunuz. Cünüplük eder insana. Ya başka yönleriyle. Bu seni benim için olan cümlük Allah'a vurtan da cünüp olur. Ondan haberin var mı? Bir müminin her nefesi sen nefesidir. Her nefesinde Allah'a cıkk edeceksin, unutmayacaksın Allah. Allah. Her nefesin son nefesindir. Alırız, veremeye, vermeyebiliriz, veremeyebiliriz. Gelip geçeceğiz herinde mi? Edeyim senin hasmi diyor şey, Allah'tan korkmayacak mısın? Bak şimdi söylüyorum. okudu ayet bunu söylüyor. Ya yine en büyük emanetullah nedir? Hediyeullah nedir? Hediyeullah nedir bakayım soruyorum sizlere. Bize verilen mahrurlar en büyük emanetullah Allah'ın ihsanı hediyeullah hediyeullah Allah'ın hediyesi hediyesi nedir biliyor musun? İman ne imanı? iman? hudan Huda şefiiru ciza Hz. Muhammed Aleyhi Salatü Vesselam Efendimiz taraf-ı ilahiden inanmaya dair getirmiş olduğu maddeleri lisanla ikrar, kalb tasdik, efale ile ishardır. İman bu. Amel imandan cüz müdür, dil midir? Ülemayı i benen haziratı birbirleriyle münazara yapmışlar filan filan. Dava bu. Sana hemen hemen topladığım bir komprim olarak verdim. Kalb ile tasdik, lisanla ikrar, efale ile ishar. Mümin misin? Hani alametin nedir? Soruyorum alametin ne? Müminliğe alametin. Sünnetliyim. Yahudu de sünnetli. Nedir ne? İmanın nedir? İmanın alameti. Salat diyor Cenab-ı Allah Peygamberse. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en ekberi. Bir daha kainat böyle bir şey görmemiş görmeyecek. Çünkü kainatın bidayeti o. Nihayeti gene Hz. Muhammed Mustafa. <gülüyor> Anla bak Cenab-ı Hakk'ın yanındaki indini anlayalım. Bak Resulullah'ın şeyini. Efendimiz bir gün istikbal kendisine gösterilmiş, ümmetinin başına gelecek felaketleri görüyor ve ağlıyormuş. Allah civriyle emini gönderdi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Koca melek Resulullah'ın emir veridir Cebrail aleyhisselam. Koca bir melek. Hatta Fahri Risale gördü onu melek şekliyle. Fera Doğan'dan dönüşte. Şark'a da garı kafamıştı. Vücudunun büyüklüğü Allah meleake şekilde peygamberlere gösterdi Cebrail Aleyhisselam'a. Bu melek efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ebiberi peygamberimiz. Ve her seferinde tenbihatı Cenabı Hakk'a bu divire emine. edeple Habib-i Muhammed'in yanına var Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah'a kasem ederim ki müminler, aşku sadıklar. Ey gönülleri tertemiz ve iman o kalplere nakşolan, öyle görüyorum çünkü karşımda sizleri. Bir kimse Cenab-ı Peygamber'in ismini seslense, sıfat-ı söylemese, yani Muhammed dese de sallallahu aleyhi ve sellem ya resul Ekrem demese yaptığı ameller batıl olur. Allah. Bak işte sen Suri Hücrat'ın tefsirine bak tercümesi ne oldu? söyleyeyim sana. Habibime birbirimize çağrı gibi çağırmayınız diyor Hz. Allah. Birbirimize çağrı gibi çağırmayınız Habibim Muhammed'e. Ama ellerinizi hapt diyor. Batıldır amelleriniz. Ha şimdilik cibiliğimin her seferinde edeple peygamberin yanına var. Resul'ün yanına vardı da aleyhisselam. Bu da için peygambere. Tazihini bize öğretmek için. Cebrail aleyhisselam peygambere tazihin bilir. Bize öğretmek için. Resulullah'ın kadri kıymetini anlayalım, bilelim. Ey Muhammedi! Ey Resulullah'ı severmiş şey! Peygamberi seviyorum diyorsun ya yakın. Vallahi billahi ilk soru ondan olacaktır kadirde kabirde. Gösterecekler. Bu zatı nasıl biliyorsun? Kimdir bu diye. Evela sorulacak. O Rabbim Allah diye değilsen bu başka. Evela Resulullah'ın sorulacaktır. Bu kimdir, bu kimdir diyecekler. Artık öyle sezlik kitaplardan yani resimini gösterecekler? Yoksa peygamberin cismi ayrı zahir olacak? Bunun hakkındaki malumatın nedir diyecekler. Evela soru. Padişah olsun, kral olsun, emir olsun, ne olursa onun hakkında malumat veremedi mi hüsrandadı hüsranda. Yandı. Ne kasa ne kese, ne ürütbe, ne padişahlık. Hiçbir şey değil, hepsi mahvoldu. Yüz tane fakülte okumuş, hepsinin diploması kabrin dışında kalmıştı. Zaten Mustafa'yı koyar koymaz söylüyorlar Mustafa'yı koyar koymaz. Er kişi hatun pişir diye yani. Filence bey filan padişah demiyorlar. Filenci, hoca filenci, hacı da demiyorlar. Adam olmaya bakalım. Adam olmaya çalışalım. Zahirimiz adam. Terziye üç beş yüz lira verdik. Güzel bir adam oldu. Adam yapıyor öyle bir şeyler. Berber de öyle. 50-60 kağıt verdik. Kıraç olduk. Adama benzedik ama iş tarafı nasıl acaba? Bu zat kimdir diyecekler. Aşkı sadık olanlar, Resul'ün aşkıyla yananlar nasıl tanımayız rahmetellikle alemin diyecekler. Biliyorum bize cevap vereceğini ama adetullah böyle. Sünnetullah böyle, adetullah böyledir. Yani karşındaki memur senin, senin akraban olsa sana sorduğu, sorduğu vakitte annenin ismini, babanın ismini diye sorar. Ya biliyorsun ne soruyorsun de, diyemez. Hükümetin emri böyledir, çünkü öyle kaydedilmiş. Allah devletin hükümen, Allah hükümetin şeyi de bu kaideler bu. Bu zatı nasıl biliyorsun? Bu zatı akidesi. Kutsi zatı, mukaddes zatı. Hangi peygamberin hayatını Allah etmiştir Soruyoruz sana. Habib-i senin hayatına yemin olsun ki diyor Cenab-ı Allah. Allah yahu, Abdullah değil, semavatın ve ardın Rabbi Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Ömrüne kasem olsun, hayatına kasem olsun Habib-i Muhammed'in. Bu öyledir diyor. Denim, duha ve leyli izâ ve bedduha, yüzünün güzelliği ve saçının siyahını Allah kasem ediyor Habib-i Muhammed. Kendi yaratmış, durumdan yemin ediyor ona. Yani münafıklar ona peygamber diyorlardı. Biz de dedik ama lisanen kalbini yanamadık diyecekler. Tamam. Kafirler biz hiç tanımıyoruz diyecekler. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِبُونَ Ayrıldı bakalım müjrimler budur. Oradan ayrılacak iş. Bunu dünya üzerinde de bazı ehval gösterebilir. Her şey ahadeli olacak dünyada misali var. Yani, Cibir-i emine Habibim Cevrail, Habibime git, edeple var. Gitti canım Cevrail-i Siref, geldi. Üzüntün nedir ya Resulallah? Allah'ım biliyor ümmetim bir zaman gelir geliyor dinine sahip olmak iffet ırız namusuna sahip olmak evladı ihaline sahip olmak kısım akrabaya sahip olmak bu katlesatına sahip olmak avuç açısında ateşi koymak gibi bırakırsan gitti tutarsan elin yanıyor avuçluyorsun ateş avuçluyorsun bunları görüyorum ya Cevair, o günleri sonra daha ilerisi var Mahşer günün şiddet ve dehşetini Kur'an haber veriyor. Ben Miraç'ta Allah bana bu manifesini gösterdi. Ya, ümmetimin halinize olacak. Rabbime, Rabbim biliyor kalbimi ama subadim bir sordu söyle iş için ümmetimle. Ümmetimi nara koyarsa onlara nara gireceğim. Ümmetimi cennete koyarsa onlar da cennete gireceğim. Ümmet olmaya çalış. Ve Hazreti Peygamber'e ümmetlikle daim ve kaim ol. Eğer kalbinde muhabbeti Muhammed'i yoksa helak olun demektir. Allah'a sev. Allah. Onun Resulünü sev. Zarar etmeyeceksin. Kaybetmeyeceksin. Hak Subhanahu Teala buyurdu ki söyle Habibime. Habibim nara girse cehennem Zat-ı uluhiyetine kastep ederim ki onun ümmeti cennete girmeyince başka peygamberlerin ümmetinin cennete sokmayacağım. Habibim Muhammed cennete girmeyecek. Hiçbir nevi cennete giremez. Bir haber ver peygambere sahibi bir Nigah iltifatiyle mezaralessi izzetimiz Ali olacak fakat Kadir kıymetini bilmiyoruz geçiyoruz Allah'ın en büyük vediası hediyesi imandır Rabbimize iman onun hadibi Muhammed'e iman ve muhabbettir muhabbettir muhabbettir muhabbetten Muhammed olduğu hasıl Muhammed muhabbetten ne hasıl bir belli yılda bir veliyullah bir zatı eliyle böyle böyle işaret etmiş de demiş ki efendi ben ismimi bilmiyor musun beni böyle niye çağırıyorsun demiş oğlum ismin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korkarım ki sana Muhammed diye ses ötekini incidiririm sonra efendimimizi onun için elimle işaret buyurmuşlar bu mühccüm mühim yarın yirmi kıyamette Cenab-ı Hakk'ın nidası ve sedası ve daveti vardır Habibimin ismiyle müsemma olanlar o isimler hürmetine cennetime girsin diye Mustafa'lar, Muhammedler, Ahmetler, Mahmutlar, Hanikler Allah bizi dini İslam'dan sabit kademeyeylesin. Kork, haktan kork. Başından din İslamı alırsa, başından taci imanı kaldırırsa, beni kapısından kovarsa, Resulullah beni ümmetliğine kabul etmezse buradan kork, haktan kork, gitmesin yüreği. Ey mümin ittekullah. Eğer Resulullah kasem ediyorum haktan. Benim ümmetim dersen hiç korkma. Kurtardın her şey gitti Hatta Bili Veliyullah kabre girmiş de. Merekler gelmişler. Ne getirdin demişler ey kötü ihtiyar. Günahta saçını sakalını ağırtan. Niye getirdin? Burası allah Muhammed kapısı. Buraya ne getirdin diye sorulmaz demiş. Ne istiyorsun diye sorulur demiş. Burası bab-ı demiş. demiş. Doğru mi doğru Merekler. Cenab-ı Hak demiş ya. Ona şey sorun. Cennet'in aldım onu demiş. Bunu söyleyebiliyor musun? Kim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Yani ona ümmettir bunu söyleyebilir. Müjde de kutlu olsun. En büyük korkumuz, hakikaten en büyük korkumuz imansız ölmekten, imansız göçmekten. Ve Allah'a isyandan korkalım ki başımızdan tacık iman gider. Wallahu yedilâ darisselâm e hidmîn i n i n